Hancı'ya yaklaştım. Kar tipisinde Hekla dağa kadar soğuk kanlıydım. Ahbap dedim. Bırak şu çöp yontmayı. Birbirimizin dilinden anlamalıyız. Hem de hemen. Ben senin hanına geliyorum. Bir yatak istiyorum. Sen bana yalnız bir yatağın yarısını verebilirim diyorsun. Öteki yarısı zıpkıncının. Tanımadığım bu zıpkıncı üstüne de bir sürü olmayacak... ...insanı çileden çıkaracak masallar anlatıp duruyorsun. Yatak arkadaşımdan kuşkulandırıyorsun beni... Yatak arkadaşlığından daha senli benli, daha sıkı fıkı bir yakınlık, can sağlığı. Şimdi soruyorum sana, açıkça söyle, bu zıpkıncı kimdir, nedir? Bu geceyi sağ salim geçirebilir miyim kendisiyle? Önce şu kellesini satmak masalından vazgeç, ne olur. Çünkü bu masal doğruysa, zıpkıncı zır deli demektir. Ben de bu deliyle aynı yatakta yatmak niyetinde de değilim. Sana gelince, Bay Hancı, sana gelince diyorum, ''Bana bile bile bu işi yaptırırsan, seninle mahkemelik oluruz.'' Hancı derin bir soluk alarak bak hele dedi. Senin gibi öfkeli bir adamın böyle uzun uzun nutuk çekmesine şaştım. Ama merak etme, bu lafını ettiğin zıpkıncı güney denizlerinden yeni geldi. Oradan mumyası yapılmış bir yığın Yeni Zelanda kellesi getirdi. Bunlar antika sayılır bilirsin. Hepsini sattı, bir teki kaldı. Onu da bu akşam satmaya uğraşıyor. Yarın pazar... Millet kiliseye giderken yollarda insan kellesi satmak bir tuhaf karşılanır da onun için. Geçen pazar satmaya kalktı, tıpkı soğan gibi ipe geçirilmiş dört kelleyle tam kapıdan çıkacağı sırada yolunu kestim. Bu açıklama bir türlü içinden çıkamadığım karanlığı aydınlattı. Meğer hancı hiç de alay etmek niyetinde değilmiş benim de. Öyle ama cumartesi gecesi sokaklara dökülüp mübarek pazar sabahına kadar dinsiz imansız ölü kelleleri satmak gibi yamyamca bir işle uğraşan bir zıpkıncıya ne demeli? Bana kalırsa patron bu zıpkıncı tehlikeli bir adam. Hancı parasını takır takır veriyor diye karşılık verdi. Ama hadi geç oldu yatsan fena olmaz. Güzel bir yataktır. Salla ben gerdeğe girdiğimiz gece o yatakta yattık. İki kişi bol bol yatar içinde. Koskoca bir yatak. Biz kullanırken karım bizim Sam ile küçük Johnny'i de ayak ucunda yatırırdı. Ama bir gece öyle düşler gördüm ki sağa sola tekmeler atmışım. Sam'i de yere fırlatmışım. Neredeyse kolu kırılacaktı oğlanın. Ondan sonra sal olmaz artık dedi. Hadi gel şimdi bir ışık getiririm sana. Bunu söylerken bir mum yaktı, ışığı bana doğru uzattı, yol gösterdi. Ama ben bir türlü karar veremiyordum. Hancı köşedeki saate bakıp bağırdı. oho, pazar günü olmuş. Zıpkıncı gelmez artık. O başka bir yere demir atmıştır. Hadi gel artık. Gelsene, gelmiyor musun?'' Biraz daha düşündüm, sonra merdivenleri çıktık. Hancı'nın beni götürdüğü küçük oda, bir midyenin içi kadar soğuktu ve koskoca bir yatak vardı içeride. Gerçekten dört zıpkıncı yan gelip yatabilirdi bu yatakta. Hancı Mumu hem lavabo hem de masa işini gören Nuh Nebi'den kalma acayip bir gemici sandığının üstüne koyarak hadi hadi bakalım dedi, rahat rahat yat artık iyi geceler. Yataktan gözlerimi çevirince Hancı yok olmuştu. Yatak örtüsünü açarak eğilip baktım. Yorgan çarşaf pek parlak olmamakla beraber fena da sayılmazdı. Sonra odaya bir göz attım. Karyoladan ve masadan başka bir eşya yoktu. Yalnız kaba bir raf, dört duvar, mukavvadan bir paravan, paravanın üstünde de balina zıpkınlayan bir adamın resmi. Oda ile ilişiği olmayan eşya olarak da yerde köşeye atılmış iple bağlı branda bezinden bir hamak ve kocaman bir denizci hurcu. Bu hurçta zıpkıncının giyecekleri olsa gerek, ocağın üstündeki rafa bir takım görülmedik kemik zokalar, yatağın başında da upuzun bir zıpkın. Ama sandığın üstündeki dene, elime alıp ışığa yaklaştırdım, yokladım, kokladım, ne olabilir diye düşünmediğim şey kalmadı, hiçbir şeye benzetemedim, olsa olsa büyük bir kapının keçesi. Kenarlarında şıngır mıngır bir şeyler, kızıl derillerin çarıklarını süsleyen renk renk, büyük kirpi dikenlerine benziyor. Bu keçenin ortasında bir delik, daha doğrusu bir yarık. Güney Amerika'daki baştan geçme kepenklerde olduğu gibi. Ama nasıl olur da aklı başında bir zıpkıncı bu kapı keçesini başına geçirir? Bir Hristiyan kentinde bu kılıkta sokaklarda bir aşağı bir yukarı dolaşabilirdi. Şu keçeyi bir giyeyim dedim. Omuzlarıma ağır bir tulum gibi çöktü. Domuzuna kalın ve kıllı bir şeydi. Biraz da nemli geldi bana sanki o gizemli zıpkıncı bunu yağmurlu bir günde giymiş gibi. Duvara gömülü bir ayna parçasına gidip kendime baktım. Ömrümde böyle şey görmemiştim. Çıkarıp atmak için öyle bir acele ettim ki boynuma ağrılar girdi. Yatağın kenarına oturup bu kelle satan zıpkıncı ve keçesi üstüne düşüncelere daldım. Yatağın kenarında bir zaman düşündükten sonra kalktım, gocağımı çıkarttım. Odanın ortasında yeniden düşünmeye başladım. Derken ceketimi çıkarıp bir arada öyle düşündüm. Ama baktım ki bir gömlekle kalınca soğuktan donacağım. Hancının gecenin bu saatinden sonra zıpkınca artık gelmez dediğini de anımsayıp, işi uzatmaktan pantolonumla çizmelerimi çıkarıverip ışığı söndürdüm, yatağa atladım ve kendimi Allah'a emanet ettim. Şilte mısır koçanlarıyla mı, çanak çömlek kırıklarıyla mı doluydu orasını bilmem artık. Ama bir hayli döndüm durdum. Uzun zaman uyuyamadım. Sonunda biraz dalıp, neredeyse uyku diyarına doğru yelken açacakken, sofadan gümbürtülü ayak sesleri geldi. Kapının altından odaya bir ışık sızdı. Tanrım, sen beni koru dedim içimden. Geldi galiba zıpkıcı, cehennem olası kelle tüccarı. Ama hiç kıpırdamadım. O bana bir laf etmedikçe ağzımı açmamaya karar verdim. Adam bir elinde lamba, bir elinde Yeni Zelanda kellesi odaya girdi. Yatağa bakmadan ışığı benden bir hal uzak bir köşeye koydu ve demin sözünü ettiğim hurcun ipleriyle uğraşmaya başladı. Yüzünü görmeye can atıyordum. Ama hurcun ağzını çözünceye değin başı benden yana çevrilmedi. Bu iş bitince döndü. Aman tanrım bu ne? Bu ne surat? Koyu renk Morumsu, sarı lekeler içinde, yer yerde koca koca kara dörtgenler. Korktuğum başıma geldi diye düşündüm. Belalı bir yatak arkadaşı. Bir dövüşten çıkmış, yüzü gözü parçalanmış, hekimden geliyor. Ama adam tam o sırada ışığa doğru dönünce yanaklarındaki o kara dörtgenlerin yakı olmadığını gördüm. Bunlar bir çeşit lekeydi. Önceden ne olduğunu söktüremediğim ama çok geçmeden anlar gibi oldum. Yamyamlar arasına düşmüş ve yüzüne dövme yapılmış bir beyaz adamın, o da balinacıydı, öyküsü aklıma geldi. Çıktığı uzak seferlerin birinde bu zıpkıncının başına da aynı şey gelmiştir diye düşündüm. Olur ya... Ne çıkar? Dedim içimden. Adamın sadece dış görünüşü bu. Derisi ne biçim olursa olsun iyi bir adam olabilir. Peki ama bu dövme dörtgenler bir yana. Teninin bu acayip rengine ne demeli? Bu renk sıcak ülkelerde iyice yanmış olmaktan da gelebilir elbette. Ama güneşin bir beyaz adamı böylesine morumsu bir sarı renge soktuğunu duymuşluğum yoktu. Gerçi güney denizlerine de hiç gitmiş değildim. Oraların güneşi insan derisini bu garip hale sokuyordu belki. Bütün bu düşünceler şimşek gibi aklımdan gelip geçerken zıpkıncı benim varlığımın farkında bile değildi. Bir hayli uğraşıp hurcunu açtıktan sonra arayıp içinden bir derli baltası bir de fok balığı derisinden yapılmış kılları üstünde bir para kesesi çıkardı. Bunları odanın ortasındaki eski denizci sandığının üstüne koyup Yeni Zelanda kellesini eline aldı. Korkunç, iğrenç bir şeydi bu hurcuna tıktı. Derken kuzgun derisinden yepyeni başlığını çıkardı. Şaşkınlıktan bağıracaktım neredeyse. Başında saç yoktu. Daha doğrusu saça benzer bir şey yoktu. Tepesinde bir tutam püskül sadece. Dazlak, morumsu başı tıpatıp küflü bir kafatasına benziyordu. Herif benimle kapı arasında durmasaydı bir solukta kapağı dışarıya atabilirdim. Öyle ödüm kopmuştu ki pencereden atlamayı bile düşündüm. Ama pencere hem ikinci kattaydı hem de arkaya bakıyordu. Ben korkak adam sayılmam ama bu kelle tüccarının, bu morumsu serserinin ne olduğunu bir türlü aklım almıyordu. Korku belirsizlikten doğar. Bu yabancı öyle şaşırtmıştı ki beni, afallatmıştı ki gecenin ortasında şeytanın ta kendisi odama girmiş gibi korkuyordum doğrusu. Hem öylesine korkuyordum ki ona bir laf edecek ne biçim adam olduğunu sorup öğrenecek halde değildim. Bu arada adam soyunuyordu. Göğsü kolları meydana çıktı. İnanır mısınız oraları da yüzündeki dörtgenlerle doluydu. Sırtında da aynı kara dörtgenler. Herif sanki 30 yıl savaşlarına girmiş dört bir yanı yara bere içinde canını zor kurtarmıştı. Dahası var, bacakları da öyle, bacaklarının üstünde bir sürü koyu yeşil kurbağa hurma fidanlarına tırmanıyordu sanki. Besbelliydi artık, vahşinin biriydi bu adam, iğrenç bir vahşi. Güney denizlerinde bir balina gemisine binip bu Hristiyan ülkesine gelmişti. Düşündükçe tir tir titriyordum, üstelik kelle satıyordu, belki de kendi öz kardeşinin kellelerini. Ya benim kellemi de canı çekerse? Aman Rabbi, baltası da şuracıkta hazır. Ama korkudan titremeye de vakit kalmamıştı artık. Çünkü tam o sırada adam öyle bir şeyler yapmaya başladı ki gözlerin meraktan fal taşı gibi açıldı. Herifin dinsiz, imansız biri olduğundan kuşkum kalmadı. Odaya ilk girdiği sırada bir iskemleye astığı gocuk mu, kepenk mi, ne olduğu belirsiz paltosuna gitti, ceplerini karıştırdı. Ufacık, biçimsiz, garip, insanımsı bir şey çıkardı. Sırtı kambur üç günlük Kongo'dan gelmiş bir bebek renginde bir şey. Mumyalanmış kelle aklıma gelince kara kuklanın da gerçekten bir bebek mumyası olduğuna inanacaktım neredeyse. Ama bu nesnenin kas katılığını ve cilalı abonoz gibi parladığını görünce tahta bir put olduğunu anladım. Öyle olduğu da meydana çıktı. Nasılsa. Çünkü vahşi boş ocağa gitti. Mukava paravanayı yerinden kaldırdı. Bu kambur putcağızı sac üstüne oturttu. Ocağın kıyısı bucağı ve tuğlaları is içindeydi. Bu yüzden kongo putuna pek uygun küçük bir tapınak gibi göründü bana. İçim içime sığmayarak bundan sonra ne olacak diye gözümü dört açıp yarım yamalak gördüğüm puta baktım. Önce adam... Gocunun cebinde iki avuç talaş çıkardı, putun önüne özenle yerleştirdi, sonra bunların üstüne bir parça peksimet koydu. Talaşları tutuşturup kutsal ateşini yaktı. Derken elini birkaç kez ateşe daldırdıktan ve parmakları yandığı için hızla geri çektikten sonra peksimet'i ateşten çıkarabildi. Sonra üstündeki alevi ve külleri biraz üfleyerek peksimet'i kibarca zenci yavrusuna sundu. Ama küçük şeytan bu kupkuru yiyeceğe hiç de yüz vermedi, dudaklarını kıpırdatmadı. Bizimki bir yandan bu acayip maskaralıkları yaparken bir yanda da gırtlağından garip sesler çıkarıyordu. Ağzına burnunu tuhaf tuhaf oynatıp tebiye türkümsü dualar mırıldanıyor, putperest ilahiler okuyordu. Sonunda ateşi söndürdü, vurduğu bir çulluğu çantasına atan bir avcı gibi putu gelişi güzel yakalayıp gocuğunun cebine tıktı. Bütün bu olmayacak işler tedirginliğimi büsbütün arttırdı. Adamı artık marifetlerini bitirip yatağa atlamaya niyetli görünce, ışık sönmeden önce elimi kolumu bağlayan büyüyü bozmanın tam sırası diye düşündüm. Ama ben ne söylemeli diye düşünüp dururken iş işten geçti. Herif masanın üstündeki baltasını alıp bir an bu baltanın ucunu yokladı, ışığa tuttu, sonra bir de ne göreyim baltanın sapını ağzına koyup, Püfür püfür tütün dumanları çıkarmaya başladı. Hemen arkasından ışık söndü. Ve bu azgın yamyam yam, baltası ağzında yatağa atladı. Kendimi tutamadım artık, bağırıverdim. Yamyam birden şaşırıp hobundanarak eliyle beni iskandil etmeye başladı.